Perişan FM. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'da Perişan Efem Efendi. Perişan Efem Ramazan Özel programını iftiharla sunar Perişan Efem radyoda Türk sineması Ramazan Özel Evet geçtiğimiz bölümden itibaren Taci'nin hain planı işlemeye başlamış Tüm İstanbul halkı pirinci el altından iş fiyatla taciden almak zorunda kalmıştır. Tacı o kadar alçalmıştır ki kendi konağındakilere bile pirinci beş katı fiyatına satmaktadır. Taci Efendi işin siyasetini iyi öğrenmiş, pirinci satarken müşterilere bazen var demekte, bazen de yok demekte. üst Efendi ise kime var kime yok diyeceğini bilememektedir. Bu durumda dükkandan daha hoş durumlar meydana gelmektedir. Yine o günlerden bir gündür. <gülüyor> Aferin Hüsn Efendi. 15 günlük çıramız tam tamına 1 milyar 500 milyon akçe. <gülüyor> <gülüyor> Sayenizde paşa zadedim. Şey e, payıma düşeni ne zaman tahsil edebileceğim paşa zadedim? Bak Bakmışları geldi. Hadi hadi git sor bakalım ne istiyormuş. Hadi bakayım. E, hoş geldiniz bey Nasıl yardımcı olalım? Ya haçan ha burada pirinç var dur e, Valla var mı? Yok mu? Patrona sormak lazım. Bana göre var da ona göre var mı? Yok mu? Tam belli olmuyor. <gülüyor> Ya o ne demek oluyor ya? Ama prit varsa var yoksa yoktur Bu ne biçimmiştir ya? Hüsnü Efendi, kim bu arkadaş? Ne istiyormuş bakalım ha? Ee, pirinç almaya girmiş paşa sadem. var mı, yok mu diye soruyor. Gerçi bakar göre var da, size göre var mı, yok mu belli olmadığı için bir şey diyemedi. <gülüyor> şey, öyle şey olur mu Hüsnü Efendi? Pirinç varsa vardır, yoksa yoktur. Hacan ben de öyle diyordum ama senin bu eleman biraz tuhaf konuşur. Yani ben bu işi anlayamadım. <gülüyor> e, siz onun kusuruna bakmayın. E, pirinç olmaz olur mu? Var tabii ki. Ne kadar lazım? Vallahi böyle olursa bir on beş çuval kadar alabileceğim yani. E, Hüsn Efendi, Beyzade yüz yirmi beş çuval pirinç tarttırıver. ver on beş çuval dedim, yüz yirmi beş çuval demedim. Ne demek lan yirmi beş çuval? Yalan mı söylüyoruz? Yüz yirmi beş çuval dedin, herkes buydu. <gülüyor> Ya ne demek herkes oldu kardeşim ya ben ne dedim bilmem ya 25 çuval dedim ya Allah Allah Yalan konuşuyorsun Bizde yalan yok kardeşim bizde yalan yok Biz müşterilerimizin güvenliği için tüm görüşmelerimizi kayda alıyoruz İsterseniz dinleyelim bakın ne demişsiniz Tamam dinleyelim onu ne Hüsnü getir bakalım şu kamera kayıtlarını oğlum He baş üstüne peş <gülüyor> işte İşte kamera kayıtları ee, evet başlatalım bakalım ne demişsiniz Şöyle ileri saralım <gülüyor> Evet <gülüyor> ...biraz tuhaf konuşun yani, ben bu işi anlayamadım. <gülüyor> e, siz onun kusuruna bakmayın. E, pirinç olmaz olur mu? Var tabii ki. E, kaç çuval olsun? Ya böyle var isen 125 çuval alacağım yani. 125 çuval alacağım. Aha bak 125 çuval demişsin. Bizde yalan yok. Evet, Taci Efendi kaçta göz arasında... ...kaydı aldığı görüntülerde montaj tekniğini kullanarak... ...25 çuval isteyen zavallı adamı... 125 çuval istemiş gibi gösterip Zavallı adama 125 çuval pirinci adeta satmıştır Bu Taci'nin ne ilkçi ne de son sahtekarlı olacaktır Kara borsa pirinç piyasasını ele geçiren Taci yine dükkanda oturmuş Müşteri beklerken içeri tedbiri kıyafetle müşteri kılığında iki kişi girer Taci bunların kim olduğunu anlar ancak Hüsnü Efendi'nin durumdan haberi yoktur Selamünaleyküm, maliyenin hazırlığından geliyoruz. Defterleri kontrol edeceğiz. Aleykümselaam. selam. kimleri görüyorum, kimleri. Hoş geldiniz beyefendi. Kendimi danıştırayım, bendeniz Taci. Çift Haseki Paşa'nın yaveri. Ee, bir şey alır mısınız? Üste oğlum, çay kapı abilere. Hadi bakayım. Yok, almayalım kardeş. Pirinç var mı pirinç? Pirinç var mı paşa zaten? Ee, pirinç mi? Yok yok. Ne hmm. pirinci, pirinç yok. Yok mu? Hani az önce verdik ya, paşa zaten patoncu. <gülüyor> <gülüyor> ne pirinci Hüsnü'cüğüm. Pirinci kim bulmuş da biz satalım. Maalesef pirinç yok Memur Bey. E olsa sizin valla. Hala yok diyor ya Allah Allah. Pirinç vardır Memur Bey vardır. Yoktur. Vardır. Karar verin aslanım var mıdır yok mudur? <gülüyor> Tabii ki yoktur Memur Bey. Olanlar 15 gün önce bitti. Kendi evime bile götüremiyorum. <gülüyor> Doğru paşa paşazadem dükkana çok uğramadığınız için belki de haberiniz yok. Aşağı depo ağzına kadar pirinç dolu vallaha. <gülüyor> Doluydu satık bitti salak. Sen o zaman yanlış hatırlıyorsun. Daha az önce çuvalları kendim indirdim. Buyurun efendiler depoya inelim. Yok e, yok yo, bir dakika bir dakika bir dakika yok yok inleyelim durun inleyelim. <gülüyor> i̇şte bakın. Aha! Depo ağzına kadar pirinç dolu. Allah! Cezanı versin Hüsnü Efendi! Allah Allah! Evraklarda pirinç çok gözüküyor ama depo ağzına kadar dolu. Nedir bu? He dolu. <gülüyor> bu dükkanın sahibi kim? Aha bu! Benim Hüsnü Neşelendirici. Beyefendi! Mal stoklayıp kara borsacılık yapmaktan dolayı seni tutukluyoruz. Nöbetçiler! Çabuk yakalayın bu adamı! Bir dakika, ben bu dükkanı Taci Efendi'den aldım. Konuşsana tacir Efendi, dükkan benimdi. Bunu ortak yaptım desene, niye konuşmuyor? Vallahi maliyacı bey, ben bu adamı dükkanıma çırak diye aldım, Namuslu biri dedim, eli ekmek tutsun diye dükkanımı ortak yaptım. Sonra da dükkanı üzerine geçirdim. Ama ne yazık ki kendisi stokçu, kara borsacı, alçağın tekiymiş. Kendim habersiz kara borsaya girmiş. Beni bile kandırdı, yazıklar olsun. Söylesenize hani biz ortahtık onu anlatsakız <gülüyor> <mı? gülüyor> Türkiye Radyo'nun komedi programı Perişan Efendim. Şu kadar Perişan saatlerde, iftar ve son vaktinde dünya radyoda. Yazan Ben Pekin oynayanlar, Ben Pekin, Serpil Pekin, Serkan Türk Savaş Bayındır, Teknik Yapım, Ben Pekin. <gülüyor> dinleyin, dinleyin Perişan FM Perişan FM Yok ya radyo da yok